Subhanak la ilmelena illa ma allamtena. İnnak ant alimul hakim. Subhanak la fhemlena illa ma fhemtena. İnnak ant aljawadul kareem. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغب معرضون فقال في آية أخرى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطريات بيمين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وطيائها وعلى آله وصحبه وسلم آمين يا أرحم الراحمين Değerli Müslümanlar Rabbim hepimizi sizin niyetlerinize göre içinizde niyeti en halis olanların niyetlerine göre mükafatlandırsın. Ben sizin bilhassa samimilerinizin Allah'a teveccühlerinizi değerlendirmeye kalksam durumunuzu nereye koyarsam koyayım nasıl değer atfedersem edeyim onun karşılığını veremeyeceğim kanaatindeyim. Bir hadisi şerifin malinde ifade edilmek istendiği gibi bazı ameller vardır ki kiramen katibin bile onları sadece dış çizgileriyle tespit eder Allah'a havale ederler. Çünkü gerçek değeri ancak Allah verecektir. Allah verebilir. Bir dakikalık halis niyete makrun güzel bir amel Bazen bir ömür boyu insanın yakalayamayacağı şeyleri insana kazandırır. İşte bunu kiramen katibin de yazamaz, başkası da yazamaz. Bunu allamul guyub olan Allah, sizin gizli ve açık her şeyinize nihyehvan olan Allah, Allah ana hatlarıyla, dış çerçevesiyle tespit ettirir ve sonra günü geldiği zaman mükafatlandırır. İçinizde kim bilir ne halis niyetle gecenin erken saatlerinde kalkıp buraya süzülenler vardır. Ben bunu mükafatlandıramam. Kimse de mükafatlandıramaz. Meleklerin yazmasıyla da bu tespit edilemez. Nasıl bir neferin nöbette aldığı sevap bazen yazmanın tespit etmenin üstünde olur. Bir saat hakkın azametini takdir istikametinde tefekkür bazen bir sene ibadeti aşar. Bir sene ibadetle o seviyeye yakalanamaz. Öyle de bazılarınızın, bazılarımızın onların içinde olmayı ne kadar arzu ederdim. Bir dakikalık ibadeti bazen hatta bir anı seyyale onlara öyle nurani bir vücut kazandırır. Öyle nurani bir hayat kazandırır ki, zannediyorum meleği âlânın sakinleri yukarıda durur, aşağıları seyreder ve bu işi kıpta ile karşılarlar. Ben arkadaşlarımın bu durumunu hesaba katarak geldim. Şu mevizelere başladığım andan itibaren iki üç defa ciddi rahatsızlık geçirdim. Son İstanbul sohbetine giderken de boynumda bir ip adeta beni oraya doğru çekiyorlar gibi öyle sürüklene sürüklene gittim götürüldüm fakat benim için daha ziyade en kuvvetli sayık çeken ilel merkez güç niyetlerinizde görmeye çalıştığım bu hulus bu samimiyet bu kadar insan İran'dan, Turan'dan, Fizan'dan kalkar buraya gelir. Ben hasta dair olsam, kalkar gitmezsem, bu nasıl vefa olur dedim kendi kendime. Onu atlatmıştım. Bir hafta onunla benim aramda o arkada kalmıştı ve bir mesafe meydana gelmişti. Bugün ben yine sizin hüzunuza gelirken, bir haftadan beri hep sıhatımı bulmak için sizin için gayret sarf ettim. Bol bol ine vurdurdum, bol bol ilaç aldım. sıhatımı kazanayım, yataktan kalkayım, arkadaşların huzuruna çıkayım dedim. Bugüne kadar kes bir edemedim. Bir iki arkadaşım başımda durdular, eğer mazeret dileyeceksen senin dilemen lazım dediler. 5-10 dakika dahi olsun. Ve ben yine öyle zorla doğruldum. Destekli payandalı buraya kadar geldim. Rabbimin rızasını talep ediyorum. Kalbim çok kırık. Hepiniz gibi çok vuruğum. Yediğimiz yeni şokun tesiriyle ben 150 senelik üst üste yediğimiz şokları birden yedim. Azerbaycan işgal edildiği gün ben de yatağa düştüm. Seneler var ki İslam dünyasını, Türk İslam dünyasını alakadar eder meseleler zuhur etmeden evvel Sanki sinir sistemimde bazı alıcılar daha önceden gelecek musibeti seziyor gibi evvel onlar beni yatağa çektiler Ben o televizyon, radyo haberlerini hep yatakta dinledim Dinledim zaten iki büklümdüm, oldum dört büklüm 70 sene evvelki şoku da bana hatırlattı. Bulgaristan'daki soydaşlarımızın 40-50 sene evvelki Kadru Efgan'ını da bana anlattı. Sağıma baktım, soluma baktım Zeliha gibi hangisini ahu efgan edersin Ve bir şey yapamamanın Aczı içinde, zaafı içinde Eli bağlı, kolu bağlı Yakınımda olanları çağırdım Bari bir hacet namazı dedim Bari bir gece dua dedim 12 rekat namaz kılın Şu duayı okuyun Zira ülkenizde paketlediğiniz ilaçlara bile yol vermiyorlar Yorulmayın beyhude kapılar sürmelidir diyorlar Bu nasıl zulümdür Bu nasıl kadirdir sen gel bunun için zeliha gibi ah ve etme. İçimden geldi diyeyim. Hazreti Nuh sıkıştığı zaman Rabbi inni mağlup Rabbi inni mağlup Rabbi inni mağlup Fantezi Ve ben çevirip diyeyim Rabbe inna mağlubun. Fentasir. Rabbe inna mağlubun. Fentasir. El elden üzüldü. Yar elden gittin. Badi hazne esti. Bağlar bozuldu. Gülistan'da katmer güller kalmadı. Irz çiğnendi, namus payimal oldu, namusa dokunuldu ve ben acı acı bunları yorganımın altında düşündüm, bir şey yapamadım, dünyanın dört bir yanında olan şeyler için bir şey yapamadım, bir şey yapamamanın inkisarıyla Allah'ım Hz. Nuh gibi mağlubum diyorum. Rabbi inni mağlûb Rabbi inni mağlûb Rabbi inni mağlûb Rabbena inne mağlûbûn Rabbena inne mağlûbûn Fantasir ya Rahmer Rahimîn Fantasir ya Rahmer Rahimîn Burun dedim Başka türlü olamazdım fasızlık olurdu. Bir gün evvel arkadaşlarım gelip oradaki manzarayı heyetiyle, acı ve tatlı yanlarıyla getirdi bana, naklettiler. Sofranın başında tam iki saat ağladım. <gülüyor> Çaresiz bir cemaatin haline ağladım. Ömer Muhtar mücadelesi gibi tak karşısında Mavizev tüfekle muharebe edenin Derdini ağladım Başlarına gelecek musibeti Evlerinin kuytu bir köşesine Çekilip bekleyen Analarımın halini ağladım Bacılarımın halini ağladım Çiğnenecek hırzlarının Çiğnenmesini Çiğnenmeden evvel Düşünmelerini ağladım O tanklar gelip geçmeden de basıp çiğneyip kanları sağa sola fışkırtmadan asfaltlara su yerine kanlar akıtmadan ben çoktan hayalimde onları yaşamaya başlamıştım. Zira 200 seneden beri alem bize kan kusturuyor. Biz de bir kenara çekilip kusuyor ama bu işin çaresine bakamıyoruz. Kan kusuyoruz. Bilmem ki kustuğumuza da kan denir mi? Bu kadar hadise karşısında kan kusulsaydı şayet. Ben kustuğum kanlar arasında çoktan boğulup gitmem lazım gelirdi. Hala duruyorum. Hala bu kadar dert altında yaşıyorum. Buna dense dense bir şey denir vefasızlık. Soyuna soydaşına karşı vefasızlık. Dinine, darına karşı vefasızlık Buna hamiyetsizlik denir Müslümanlığın kitabında bu yoktu Sultanım Ömer Sana ne kadar muhtacın bilsen Manastırın yanından geçiyor Aksakallı bir papaz çıkmış manastırın kapısının önüne Ömer'in bunu görürken inliyor ve iki büklüm oluyor Ey emir-el müminin, bu da niye diyorlar? 80 yaşına girmiş, hakkı bulamamış, haline inliyorum diyor. Senin derdin bu da değil. Aslanın senin derdin bu da değil. 70 seneden beri kapısına kilit vurdukları ve kilidi pas tutan bir caminin kapısındaki paslı kilidi 70 sene sonra İstanbul'dan giden 3-5 arkadaşımız açmıştı. İlk defa 70 seneden beri bir caminin kapısını açmışlardı. Ama ne talihsiz kapı ki açılmak üzere ömrü 24 saatmiş. 24 saat sonra orası yeniden bir kere daha işgal edildi. Yeniden paslı gilit caminin kapısına takıldı. Ve ben kalkmış burada kan kustum diyorum, yazıklar olsun sana. Ben kalkmış burada kan kustum diyorum, yazıklar olsun vefasızlığına, yazıklar olsun samimiyetsizliğine. Bak Ömer'in haline, bir Hristiyan karşısında iman etmedi diye iki büklüm olan Ömer karşısında. Ve ben sizin huzurunuza buruk geldim. ...gelmemek elimle gelmezdi. Geldim... ...bereketli geldim. Öyle doluydum ki... <gülüyor> ...sinesi dolu insanlarla mukabele edeyim dedim. <gülüyor> Dökeyim derdimi dertten anlayanlara... <gülüyor> ...okuyayım dertlerin içerilerinde... ...hiçbir şey demesen de... ...oturup ağlayalım. Akif'in dediği gibi... Ey yolcu gitme, gel otur ağlayalım beraber. Ağlayalım, siyahlar ağlayalım Umar mıydık tavanlar yerde yazsın rehne'den bitap? Eşiklerde yosun tutsun, örümcek bağlasın Behrab. Umar mıydık cemaat bekleyip durduk camimberler? Dikilmiş dört direk görsün, serilmiş bir sürü mermer. İşte senin derdin, işte benim derdim, işte zeliha var Afkanımızın altında olan dert. Kafamdaki tasarım sevgiydi. Zaten biz sevgiden başka bir şey düşünmedik. Nefreti başkaları temsil etti. Sevgi dedik, sevgi anlattık, sevgi üzerinde durduk şahsın ruh planında, gönül planında yapılanmasını hedefledik. Ama gel gör ki bundan bile rahatsız oldular. Bütün insani değerlerini kaybetmiş, bütün melekât insaniyesini kaybetmiş, vicdanını kaybetmiş, kalbini kaybetmiş, insanlık ruhunu kaybetmiş. En iyi şeylerden bile yorumlar çıkaran, tevhiller çıkaran ve onlardan hadiseler meydana çıkarmaya çalışan, içi kara, ruhu kara, kalbi kara, bir karanlık duman altında kara ruhlu, kara zihniyetli, bir sürü karanlık ruh, o sevgiden de rahatsızlar. Ben sevgi diyecektim. Sevgiyi muhabbetle, marifetle payandı, payandalayacaktım. Ve Allah'ın inayetine dayanarak bir mürakebe duygusuyla sevgi ruhunu ve ruh insanını, gönül insanını size arz etmeye çalışacaktım. Ama üç beş dakika dahi olsa burukluğum beni çekti ayrı vadilere götürdü. Müsaadenizle ben yine hisseliği bir tarafa bırakarak buruk buruk da olsa değişik yerlerden gelmiş siz kardeşlerime yarım yamalak yaralı ruhum ve yaralı gönlüm onların gücü yettiği kadarıyla size asıl mevzumu Allah'a inanmanın Allah'ı sevmenin, Allah'a şevk duymanın, ve ondan ötürü bütün mahlukata sevgiyle açılmanın, sevgi deryalarına yelken açmanın, sevgide her şeyi aramanın, ve sonra Allah'a karşı saygı, Allah'a karşı muhabbet, Allah'a karşı mehafetle, bu işin nasıl noktalanması lazım geldiği hususunu, size arz, ve takdim etmeye çalışayım. Rabbimin inayeti sizinle benimle beraber olsun. Unutmazsam vücudumdaki illetin ruhumdaki zilletim, aklımdaki kılletin bana ifade etmeyi planladığım meseleleri unuturmaz şayet unutursam bana hatırlatın şu anda sizinle benim elimden başka duadan başka bir şey gelmez. Bari bir dua, bari bir dua diyelim, bari Hakk'ın kapısını döyelim. Gördünüz mitiklerimizle en büyük tokmaklara dokunduk. Ses vermedi kimse, cevabı sevap vermediler. Umurlarında değildi. Siz bana hatırlatın. Ben size bir şey söylemeye, bir şey öğretmeye çalışacağım. İnşallahü Teala. Bizi hiçbir zaman terk etmeyen bizim Rabbi Kerimimiz var. Onun engin Keremine çok itimat ediyorum. Ben tam merdivenlerden yukarıya çıkarken hocamız ma veda akar bu kavama kala. O Allah seni terk etmedi, sana darılmadı da diyordu. <gülüyor> Ve ben onu umumiştireyim. O Allah sizi terk etmedi, O Allah size darılmadı. O'nun kapısının tokmağına dokunun, yürekten sızlıya sızlıya, illiye illiye O'nun kapısına dokunun. Topun, tüfeğin, füzenin yapamadığını yaptırtır Allah Celle Celaluhu. Ve elimizden başka şey de gelmez. Biz muhabbet fedaileriyiz ve ben O'na dönüyorum. İmanla başlayarak ona dönüyorum Yirminci aslın yeniden dirilişimizin Destanını yasacak imanlı neslin çehresinde imandan iki cümle etmeme Müsaade etsinler iki cümle etmek istiyorum Zerrattan yarata kadar Her şeyin iman diye haykırdığı bir alemde Sadece iki cümle imandan nakletmek istiyorum Bedevi şairin biri el-ba'ratu ve mesiri ala habiri. Bir yerde deve tersi görseniz bir devenin geçtiğine delalet eder. Yerde izler görseniz orada birinin yürüdüğüne delalet eder. Şu burç burç sema, vadi vadi arz alim ve habir olan Allah'a delalet etmiyor mu? Bu sözü derken bana yıllarca velalettiğim bir vakayı hatırlatmıştı. Müsaadenizle o vakayı bir kere daha hatırlatacağım size. İn Allah diyor ki çok yakın dostum olan Sağlam bir Hristiyan Allah'la irtibatı çok kavi Daima duman duman bir bulut Gibi gezen Sörşeğimiz yanla Çok sık sık buluşurdum Bir gün yine Bir bahçede yüz yüze karşı karşıya geldik Üstad oturuyordu Masanın başında Oturuyordu ama çok dumanlıydı Hatta bir duman gibi benim bile yanına süzülüp oturmamın farkına varamadı. Neden sonra kaşağını kaldırdı, yüzüme baktı, bana manalı bir anlam çaktı, bir merhaba manasına geliyordu. Karşımdaki bir Hristiyan'da ama fakat Allah'la çok doluydu. Çok doluydu Allah'la. Ben bekliyordum. Bulut dolu olunca yağmur verir. Bir fırtına lazımdı üstadın konuşması için. Öyle diyor. O zat öyle diyor. Zira arada bir şey kalmıştı. Dilerim o vapuru da kaçırmamıştır. Bir şairi şehrimizin bir başkası için dediği gibi. O limana koştu. Tam limana vardığı zaman Hazreti Muhammed'in vapuru hareket etti. El salladı. Beni de dedi ya Muhammed. Ama vapur limandan ayrılmıştı. Ama dilerim, dilerim uzun elin uzasın, onun elinden de küt tutsun. Ahmetler'in, Mehmetler'in, Mustafa'larının yanında gel canım sen, canım sen de geldisin ona. Zira anlatacağımız vakada onun takdiri ve itirafı var. Bir aralık kendi kendine coştu. İnan Allah şaşıyorum dedi, ilim erbabının haline şaşıyorum dedi. Şu sema bir değil, gürül gürül ondan bahsediyor Laboratuvarlar bu dile tercüman oluyor ondan bahsediyor İlim adamları almış başını küfre gidiyor Anlamıyorum bunu inamullah. İlim adamının kafir olmasını anlamıyorum inamullah. Anlamıyorum Allah'ın inkarlarını Anlamıyorum peygamberi in inkarlarını anlamıyorum Bunu söyleyen sıradan bir insan değildi hususiyle Hristiyan ilim çevreleri onu ikinci Einstein sayarlar. Bana göre çok daha ileri. Bu büyük astrofizik alimi, astronom o kadar hakikatle bütünleşmişti ki semayı seyrederken o muhteşem dima bir çocuk gibi hıçkıra hıçkıra ağlardı. Duyduğum bu hayranlığı bir ressama ifade etmiş ettirmiştim de bir tablo çıkmıştı bundan. Bakıp bakıp ağlayayım diye ona. Bakıp bakıp ağlayayım diye. Bir aralık dedim ki üstad dedim. İlim adamları inanmalı diyorsun. Müsaade edersen sana Kur'an'dan bir ayet okumak istiyorum. Kur'an'dan bir ayet. Sema'dan Hz. Muhammed'e inen ayetlerden bir ayet. Sallallahu aleyhi ve sellem. اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهَ مِنْ اِبَادِهِ Allah'tan ancak Alim olan kimseler korkar Allah'tan ancak alim olanlar saygı duyar Allah'a ancak alim olanlar inanır Birdenbire gözlerini çevirdi yüzüme baktı Bunu Hz. Muhammed mi naklediyor dedi Bunu o mu söylüyor Bu onun sözü değil bu Allah'ın ifadesi O'nun naklidir. Hazret tavrını değiştirdi. Eğer bu O'na nakledilen şeyler arasında ise Sen şahit ol İnamullah, Hazreti Muhammed, Allah'ın sadıkla mastok elçisidir. <gülüyor> Ve işte ben buna dayanarak diyorum ki Resulullah'ın eli çok uzundur. İhtimal ki Ahmetlerim, Mehmetlerim, Alilerim, Velilerim arasında o da bunu yürekten dediyse Bir tane de benim canım olsun Diyecek Elini uzatacaktır ona Bilemiyorum Ne cennete koymak Ne de cehenneme koymak Selahiyeti bize verilmedi bilemiyorum Kainat iman diyor sesleniyor Varlık zerrattan yarata kadar iman Deyip haykırıyor Her şey iman söylüyor ama gel gör ki kendini ilim adamı zanneden pek çokları Kainat kitabının bu gürül gürül sesine kulaklarını tıkıyor O tarrakalardan hiçbir şey duymuyorlar Batılı ilim adamlarının duymaya başladığı şu günlerde dahi Hala kulağını tıkayan insanlar var, var duymuyorlar İman sağlam bir marifeti gerektirir İman çekirdeği üzerinde marifet neşh-i nema bulur. Allah bilgisi demek. İnsan Allah'ı öyle bilir, öyle takdirini erer ki, başkaları eremez. Kur'an erileme ifade ediyor. Ve ma kaderullâhâ hakka Kadri Vel ardu cemî'en qabdatuhu yevmel kıyâmetih. Vessemâvâtu matviyyâtum bi yemînih. Subhanahu ve taala amma yüşlikun. Sadakallahul azim. Ve ma kaderullah hakka kadri. Allah'u hak takdir edemediniz. Bilemediniz. Bilemezsiniz. Siz nereden bileceksiniz? Çok ehli tahkiki, kazreti muhbir-i sadıkı şöyle konuşturuyorlar. Ma'arifnaka hakka marifetike ya maruf. Ey varlı, her şeyden daha ayan olan Ey şiddeti zuhurundan gizli olan Allah'ım, seni hak bilemedik. Hazreti Muhammed öyle diyor. Ma abednaka haqqı ibadetike ya mabut dedirtiyor ehli tahkik. Ey mabut sana hak ile kulluk yapamadık. Ali, senin benim onu hak ile idrak edemememiz, bilemememiz bir ölçüde tabi olur. Ama ehli marifet onu bilecektir. Bilecek ve seyidine Hz. Ebu Bekir gibi el-aczu anil-idraki idrakun. Onu idrak edememe tam idraktır. Bilemedim deme tam bilme demektir. Tanıyamadım deme tam tanımış olma demektir. Zira o bir mevcudü meçhuldür. İnsan onu hisseder. Varlığını her şey dayan beyan Görür gibi olur Ama ihata edemez Ama idrak edemez Çünkü o namütenahidir Çünkü insan mütenahidir Çünkü insanın duyguları Çünkü insanın idrakı Çünkü insanın aklı Çünkü insanın hisleri sınırlıdır Sınırlı aletlerle Sınırsız ihata edilemez Kavranamaz Allah namütenahidir Şu alemleri Bütün varlığı Tesbih taneleri gibi elinde evirip çeviren Hiçbir şeyin ahengini bozmayan Vaz ettiği muhteşem nizam ki Rahman Suresi i celilesinde dört defa onu tekrar eden Hz. Allah Celle Celaluhu Nereden ihate edilecek? Nereden idrak edilecek? Ama ehli marifet O mevzuda bilgide oturaklaşan insanlar Belli bir ölçüde onu sezecekler Hatta her şeyin verasında onu düşünecek, onun var olduğunu görecekler. Hatta şu perde verse, hemen onun elini görecek gibi davranacaklar. Hemen onu müşahede edecek gibi olacaklar. Nazik bir mevzu olduğundan dolayı ben de seçtiğim, seçmeyi düşündüğüm kelimeleri aynı hassasiyette seçme mecburiyetindeyim. Çünkü Ali'den, Veli'den, Hatta herhangi bir nebiden, hatta herhangi bir veliden bahsetmiyor. Ben o velilerin, o nebilerin sultanı, alemin sultanı, ezel ve ebed sultanı Allah'tan bahsediyorum. Ehli marifet onu bilecek ve bizim marifete ihtiyacımız var. Şu karşımızdaki binlerce dahiyeyi aşmak için, kandan irinden deryaları geçmek için... O dikenli tarlalarda uçmak için ayaklarımıza diken batırmadan o marifete ihtiyacımız var. Onu çok iyi bilmeye, ona müracaat keyfiyetine, onun kapısının tokmağına dokunmaya sözlerime başlarken bu sözlerle başladım. Onun kapısının tokmağına dokunalım. Dualarla, münacatlarla, yakarışlarla, Kur'an'la, gece namazlarıyla, teheccüdlerle, Hacet namazlarıyla, seccadelere döktüğümüz gözyaşlarıyla bütün perdeleri Kezzab'ın eşsamı erittiği gibi eriteceğine kanıyım. Seccadelerimizi ıslatalım, alıp elimize soruğunu sıkalım. Bunu Afganistan'da, Pakistan'da, Hindistan'da ve en son bir kızıl kıyametin koptuğu Azerbaycan'da ateşin üstüne sıkmak istiyoruz. Zira muhbir Sadık'ın bir beyanında şunu görüyoruz. Mahşerde cehennem dağlar varı kıvılcımlarını sağa sola serperken, dağlar varı kıvılcımlarını sağa sola serperken, Hz. Muhammed Mustafa'nın eline bir şişenin içinde bir şişe gözyaşı verilecek. Onu kezzabı cismin üzerine döküyor gibi o kıvılcımların üzerine dökünce, onu yok edeceğini naklediyorlar. Biz seccadelerimizi sıkıp damlatacağımız o gözyaşlarını, Azerbaycan'da yeniden kopan kızıl kıyamet ve yangının üzerine akıtıyoruz Allah'ım. Cehennem ateşini söndürecek bu şeyin, buradaki bu kızıl kıyameti, yüz senelik kızılların son kızıllık ateşini söndüreceğine inanıyoruz. Söndür Allah'ım diyelim. Ya karışa geçelim Ama bu bir marifete bağlıdır Her şeye gücü yeten Her şeyi o sonsuz Kudretiyle evren çeviren Her şeyde hakkı tasarrufu olan Ve tasarruf ettiği Şeyi tam tasarruf yapan Allah marifetine bağlı Allah'ı çok iyi bilmeye bağlı Bildiğiniz zaman Biliyorsunuz inşallah siz Ben bir ölçüde sizin çehrelerinizden. Onu bildiğinizi okuyor gibi oluyorum. Dua edin, Allah bu kitmirin kalbini de onun marifetiyle doldursun. Ona muhtaç bütün gönülleri de doldursun. Ama onun marifeti her şeydir. Evvela onu bilme ve tanıma iki cümleyle arz ettikten sonra, onun marifetinin hayatımızı yönlendirmesi bakımından, önemini arz etmek için bir iki misale dikkatinizi istirham edeceğim. O tam bilinse bizler bir şairi şehrin ifadesiyle Gassal'in elindeki meyyit gibi ona teslim olacağız. Zira iman teslimi teslim tevekkülü tevekkül saadeti darili netice verecek. Demek ki Ümmeti Muhammed içinde iman doruğunda yakalanamamış. Demek ki gerektiği gibi teslim olunamamış. Demek ki Allah'a tam tevekkül olunamamış. Yani Allah işlerimize vekil tayin edilememiş. Yani hasbunallahu ve nimel vakil, hasbunallahu ve nimel vakil, hasbunallahu ve nimel vakil, vakil. Vicdanlarda ve ruhlarda söylenememiş. İyi bilmek çok önemlidir. İyi bilince onu sonsuz bir güç kazanacağız. Zira Allah'ı tanıyan ve bilen her türlü huzursuzluk karşısında cehennemleri dahi cennete çevirir. Zira Allah'ı bilen, tanıyan, ona teslim olan kainata meydan okuyabilir. İşte yeni, yeni destanlar yazan, dünkü Çanakkale destanlarına denk yeni destanlar yazan, Azerli'yi dinlerken Bana iki delikli av tüfeğini gösteriyordu Televizyonda Ve işte karşı taraftan gelen tanklara karşı Biz bunlarla kavga veriyoruz Tam teslim olacak İzzetle ölmeyi zilletle yaşamaya tercih edecek Allah indinde Allah yolunda izzetimi korurum İzzetle ölür giderim Kafirin esiri olarak Zelil olarak yaşamam Diyecek ve karşı koyacaktır Bunu iman yaptırtır insana Ama insan O seviyede o marifeti Kazanması lazım O seviyede o marifet kazanamayın kazanlamayınca Dünya ağır basar Allah'ın Teklifleri kulak ardı edilir Gelecek emirleri biz Vicdanlarımızda duyamayız Oysa ki onlar Adeta nebi gibi herkesin vicdanında kendisini hissettirmesi lazımdır. İki küçük misal arz edeceğim. Başka zamanlarda arz ettiğim gibi. Kur'an-ı Kerim'de bir ayeti kerime var. Bakara suresi cellesinde. Sona doğru üçüncü ayet. Bu ayet nazil olunca Allah Resulü ashabına tebliğ buyurdu. Müsaadenizle ben de okuyayım Lillahi ma fis semavati ve ma fil ard Ve in tubdu ma fi enfusikum Au tuhfuhu yuhasibukum bihillah Lillahi ma fis semavati ve ma fil ard Gökte ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır Şu gök ve yer mülk olarak Allah'ındır Nizam olarak Allah'ındır Aheng olarak Allah'ındır Kainat bir nabız gibi atıyorsa Allah'ın elinde atıyor. Her şey Allah'ındır. Ve intubdu ma fi enfusikum İçinizde neyi açığa vurursanız Aleme duyurursanız onu Ve intubdu ma fi enfusikum ev ve Veya sakladınız Yuhasibukum bihille Açığa vurduğunuz ve sakladığınız her şeyden dolayı Allah sizi hesaba çekecektir Ayet zahiren şunu anlatıyordu Yorganı başınıza çektiniz Kötü hülyalara daldınız İçinizden geçen bu kötü şeylerin hesabını Yakanızdan tutarak Allah size soracaktır Birine baktınız gözünüz ilişti Kötü duygular içinizde tutuşmaya başladı Allah bunun hesabını soracaktır size Birine kötülük yapmayı düşündünüz Allah bunun hesabını size soracaktır Fenalığa ait ne aklınızdan geçirdiyseniz Allah hepinizinin hesabını size soracaktır Ayet zahiren bunu anlatıyordu Belki bu hala mukarrebine bir şey anlatıyordur Hala mukarrebin adımını atarken buna göre atıyordur Hala aklından geçen şeyden dolayı Allah hesap vereceği şuur ve mülazasıyla adımını atıyordur. Ama ayet iner inmez 3-5 dakika geçmemişti ki rengi benze atmış sahabi birer birer mescitten içeriye damlamaya başladılar. İçeriye girenin yürümesine yürümedilmezdi. Belki benim biraz evvel hastalıkla içeriye girdiğim gibi baygın baygın düşecek halde hareket ediyor. Mezbuhan hareket ediyor demekti. Buna mezbuhan hareket ediyor denirdi. Ve mescide girer, herkes hemen ilk mescitte bulduğu boşluğa ayaklarının bağı çözülmüş gibi çöküyordu. Çöküyor denirdi buna. Renk benzatmış Ben de size ayet okudum. Bakın şu talihsiz ben. Ben de bu ayeti çok okudum. Ama inanın bir kere dizimin bağ çözülmedi Ulan hain Ulan hain otuz senedir kandırıyorsun Milleti kandırıyorsun Başlayın, Bağışlayın içimin kendime karşı sesi Kendimin kendime karşı isyanı Kendimi ırgalamam Kendimi hesaba çekmem bunu ifade ederken ağzından hain lafı çıktı. Sizi rencid ettiysem Allah ben affetsin. Çöküyordu herkes. Çöküyordu. Halden anlayan çoktan anlamıştı. O da onlar gibi doluydu. Çehrelerine baktı. Hallerine baktı. Yoktan zaten tutuşup yanan, cayır cayır yanan. Hz. Muhammed Mustafa hallerini sordu, istifzaret. etti. Ahmet bin Hanbel rivayet ediyor. Ravi hadis devsin aslanı. Ebu Hüreyre radıyallahu anh. Ne istiyorsunuz? Kim cesaret edip tercüman olacaktı? Kim bu büyük meseleyi hikaye edecekti? Bu kıssaya kim tercüman olmaya cesaret edebilecekti? çıktı birisi. Bu umumun derdiydi. Dedi ki ya Resulallah inna kunna nutiiqu min as-salati was-siyami wal-cihadi was Allah'ın bize farz kıldığı namaz, oruç, cihat, sadaka işte bunlardan gücümüz yettiğine gücümüz yetiyor. وقد انزلت عليك ايه او هذه الايه وما نطيقها او كما قال bir ayet indiki vallahi buna gücümüz yetmeyecek ya resulallah namaz bir zaman bunu bu mevzuda rüştlerini ispat etmiş kılmışlardı fettakullaha mastata'tum fettakullaha <akka> katqate <tukati> Allah'tan gücünüz yettiğince Allah ne kadar büyük siz ne kadar küçükseniz o kadar korkun ayeti nasil olunca alınları nasır tuttu dizleri de nasır bağladı. Bu ashab of dememişti. Of dememişti de Allah hallerine acımış merhamet buyurmuş. Fettakullaha mastata'tum. Şimdi gücünüz yettiğince demişti. Fettakullaha hakikatı değil. Şimdi fettakullaha mastata'tum. O en ağır şeyleri dahi Omuzlayıp götürmeye kararlı olan Her şey avet diyen ashabı kiram bu defa Diyorlardı, diyorlardı ki La nuti kuha ya Resulallah. Buna gücümüz yetmeyecektir Tam hüzünle dolmuştu Tam ağlayacaktı Ağladığı zaman arş ihtizaza gelecekti Sema da sarsılacaktı Cibri gelecekti Yük hafiflendi diyecekti ama birden bir Allah Resulü kaşlarını çattı. Kaşlarını çattı. Çünkü burada isyan emaresi sezmişti. Eturidun en taqun kemâ kâle âhül kitâbeyn min kablekum ve Sizden evvel iki ehli kitabın Hristiyan ve Yahudilerin dediği gibi mi demek istiyorsunuz? Evet Allah'ım, emirlerini duyduk ama baş kaldırıyoruz mu demek istiyorsunuz? Birisi bir laf etmişti ama bin pişman Yedi ceddime tevbe olsun bir daha dersem diyordu Başlar neymiş bekliyorlardı Ölüm dahi olsa Allah'ın emirlerine evet Marifet açısından o kadar derin idiler Ne diyelim gibi Melul mahzun başlarını kaldırdı Allah Resulü'nün mahzun çehresine baktılar Mahzun çehresine o çehrede semalara dikilmiş vahyi bekliyordu. O işi hafifletme yolunu bekliyordu. İnsan içinden geçenin de hesabını verirse nasıl olur onun hali? Allah Resulü şöyle buyurdu. Kulu semihna ve ata'na. Kulu semihna ve ata'na. Allah'ım işittik ve itaat ettik. Vicdanlarınızdan söyleyin. Kulu ve Semi'na ve ata'na Semi'na ve ata'na Cihan yangınlarla dolsa da dahi Semi'na ve ata'na Yangınlar başımızı Sarsa da Semi'na ve ata'na Cehennemlere koysan da Semi'na ve ata'na İfdahımızı kessen de Semi'na ve ata'na Çünkü senden kaçılamaz La meferre illa ileyk La veferre illa ileyk La veferre illa ileyk Semi'na vata'na Bir musiki tutturulmuş gidiyor ki arş ihtizaza gelmiş ihtisaza gelmişti adeta Semi'na vata'na diyorlardı Onlar demeye dursunlar Sema'nın dili çözüldü Sema'dan ayet nazil oldu Amen Resulü bima unzile ileyhimirrabbihi velmu'minun Kullun amene billahi ve melâiketihi ve kütübihi ve rüsulih, la nuferriku beyne ahadim min rüsulih, ve kâlu semînâ ve ata'nâ gufrâneke rabbenâ ve ileykel masîr. Takdir <Tahtır> ediyor Allah. Ve kâlu semînâ ve ata'nâ, onlar semînâ ve ata'nâ dediler. Melle-i A'lâ'nın sakinlerine diyor ki, ben ayrı bir vazife yükledim, götürülecek gibi değildi. Ama bir hal istifzar ettiler. İşin başka yolu olmadığını öğrenince, Kalu <gülüyor> Semianavatana, benim kullarım Semianavatana <gülüyor> dediler. Bakın kullara, kul böyle olur işte. Semianavatana, Uffranekarbana ve senin affu mağfiretini diliyoruz. Masir sanadır. Neticede dönülecek sensin. Sana dönülecek, sana varılacak. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ve sen bizim için melce ve menca olacaksın. La yukellifu Allahu nefsen illa vus'aha. ma Allah celle celaluhu kimseye takatının üstünde vazife tahmil etmez. Ayet-i kerimesi nazil oldu. Kütür kütür kütür diyen belleri bu ağır yük altında Efendimiz hakkında şeref nüzul olduğu gibi en gada zahrek ve rafa'na leke zikrek ellezî en zahrek senin sırtından yükü kaldırdı o yük ki çatır çatır belini kırıyordu. Çatır çatır sahabinin belini kıran bu yük la يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا Ayeti kerimesiyle teklifi i malayutak yoktur. Dinde her şey insanın götürebileceği ağırlıktadır. Malinde olan, mefhumunda olan ayeti kerimesi nasil oldu. Ve onların yüklerini hafifletti ama... Fakat yük ne kadar ağır gelirse gelsin Onlar ağır yükü yüklenmeye çoktan razı olmuşlardı Bir başkasını size iki misal dedim arz edeceğim Müsaadenizle Benim halim çok müsait değil Ama sizin müsaadenizle arz edeceğim Yine bir ayet-i kerime nazil olmuştu Ve men ya'me su en yücze bihi ve la lehu min dunillahi veliyen ve la Bir kimse bir kötülük yaparsa mutlaka onun karşılığını görecek. Vela la yecid lehu min dunillahi veliyen ve la Allah'tan gayrı ne bir yardımcı ne de bir dost bulamayacaktır. Ayeti duyunca Hazreti Ebubekir vel a'lemu illa anni kad vecedtu'z-zahr kendimi belim kütür kütür kırılıyor gibi hissettim. Rengi öyle kaçtı ki Allah Resulü sordu. Maş'anuke ya Nedir bu halin senin böyle? Ve ayyun alem ya'ma su'en ya Resulullah. İçimizde hangimiz vardır ki bir fenalık yapmış olmasın? Allah Resulü teselli buyurdu. O senin dediğin kafirler içindir müminlere gelince yaptıkları her kötülük başlarına gelen musibetlerle o musibetler günahlara kefaret olacak günahları silip süpürüp götürecek onlar tertemiz hale gelecek bu Allah bir gün ruhlarını kabzederse ederse ruhlarını tertemiz olarak kabzedecek edecek Rabbim bize çektirdiklerini şu en az çektirdikleriyle dahi onları günahlarımıza kefaret yapsın Bizi temizlesin. Seyyahatimizi ötede bizi mahcup edecek şekilde karşımıza çıkarmasın. İhtimal bugün alemi İslam'ın çektiği şeyler de onun bir kızın seyyahat ve günahlarına kefaretdir ama ben bugün çekenler hakkında böyle bir suyuzanda bulunmak istemiyorum. Bugün kendisine uzanacak elleri beklerken uzanan ellerin başındaki örtüleri aldığı bir dünyada anamı, bacımı, kız kardeşimi, gelinimi töhmet altında, sui altında bulundurmak istemiyorum. Ama işin bir gerçek çehresi vardır ki biz iki asırdan beri çektiğimiz her şey bizim kendi günahlarımızın, kendi dikkatsizliğimizin, kendi duyarsızlığımızın cezasıdır. Ama Rabbi mağfiretsin. Oradaki o şehit temiz ruhlar da ben affetsinler. Baştağının örtüsüne el uzanan anaları mahvetsinler. Bacıları mahvetsinler. Benim elimin uzanmasını bekliyorlardı müdafaa için. Affetsinler. Ama realite o ki biz kendi ettiklerimizi çekiyoruz. Allah günahlara kefaret yapsın. Bu alem İslam'a yeniden dirilişe giden yolları göstersin, onu ihya buyursun. Değerli kardeşlerim, Allah'ın emirleri karşısında duyarlılık diyorum ben. Allah'ın emirleri karşısında bu duyarlılık, hiçbir emrin Allah'ın inayet ve keremiyle havada kalmadığını temin edecektir. Her şey harfiyen yerine getirilecek. Ve bu titizlikle biz Allah'la irtibatımızı koruduğumuz sürece tekrar edeyim. مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ ve ben وَبَنْ مَا وَدَّعَكُمْ رَبُّكُمْ وَمَا Rabbim size darılmadı. Rabbim sizi terk etmedi diyeyim. En büyük teselli size vereyim. Ama bu irtibatı kavi tutmaya çalışın. Marifet zaten bu denli olursa, kıvrılıp o muhabbeti meydana getirecektir. Zannediyorum günümüzdeki arızalarımızdan bir tanesi de odur. Bir Allah'ı gerektiği gibi bilemiyor, takdir edemiyor, azametiyle vicdanlarımızda duyamıyor, bir de onu her şeyin üstünde sevemiyoruz. Sevemiyoruz. Hani nadiren bazılarımızın aklına geldiği zaman en sevdiğimiz birisini Andığımızda burnumuzun kemikleri sızladığı gibi. İşte onları uzatamıyor, genişletemiyor ve Allah'ı her zaman öyle hatırlayamıyoruz. Ben bir taddi, bir tecavüz sayabileceğim. Öyle bir sual tevcihinden size karşı çok sıkılıyorum. Ama öyle içimden geliyor ki bir kere nefsim dahil başta sorayım. 165 günlük senenin bu kadar günü içinde... Acaba bu kadar günün gecelerinden kaçında bir aşıkın bir mahşuka alaka ve münasebet ve duygu havası içinde başımızı seccadeye koyduk. Allah'ım seni Usta arzusuyla o kadar özledim ki, Allah'ım o kadar özledim ki, burlumun kemikleri sızlıyor. Ne zaman bu vustat takuk edecek? Bu 165 gün içinde kaç tane böyle talihli gece vardır? Kaç tane talihli gece vardır? Rabbe işler dökülmüş. Sineler hasretle yanmış. Seccade duyulmadık laflara şahit olmuş. Bir arkadaşlarınızdan bir tanesi bir gün, arkadaşlarınızdan bir tanesi bir gün bir kitabı okurken kim bilir belki o zamana mahsus sadece içinden gele gele demişti onu. Ey Habibi Şefik, Ey şefik Habib! Bir devin de duvarlarının hepsi birden. Oo Fanamov debiye başlamışlardı. Ey habibi şefik. Ey şefik Habib. 165 gün içinde bir gecen var mı talihli? Yanaklarında gözyaşların gömze halinde. Sana arzı didar ettiyim. Talihlilikten bahsediyorum Allah muhabbetinden bahsediyorum Allah muhabbeti Onunla sıkı Gizli Sevdiğinle gizli münasebet içinde Münasebetini Koruduğun gibi onunla sıkı Ve gizli bir münasebet içinde bulunmak Daima Başını kaldırıp Meçhul noktalarda onun hoşnutluğunu arama, araştırma.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 O'nun hoşnutluğunu arama, araştırma. Allah'ım ben şu işi yaptım ama bilemiyorum hoşnut musun? Hep O'nunla mütabakatı araştırma. Hep dediklerine uyu, uymadığını araştırma. Bu Allah sevgisidir. Ve iyi bakarsanız marifetten farkı yoktur. Ve iyi bakarsanız imandan farkı yoktur. Ve ben zaten size ruh insanının halini anlatıyorum. Ruh insanının sevgi buğdunu ar arz ediyorum. Sevgiliyle sürekli mütebakat içinde bulunma. Allah'la mütebakat içinde bulunma. Ta'sil ilahe ve ente tuzhirü hubbehu. Hâzâ le amri fil fi'ali bedî'û. Lâv kâne hubbuka sâdıkan lâ ata'atâ. İnnel muhibbe limen yuhibbu mutî'û. Bunu tabiinin büyük kadını Rabbi-i Adevi'ye söylüyor. Biri arkadan yak yaklaşmış kendisine, onun münacatını dinliyor. Gece alem yatınca saat bir içki, kalkmış doğrulmuş, kananlıkta seccatesi üzerinde, kemerbeste yubudiyet içinde durmuş şöyle diyor. Allah'ım sevgililer sevdiklerinin yataklarına gittiler, aşık maşukla şimdi sarmaş dolaş, benim maşukum sensin, ben de kalktım senin yanına geldim. Sana çeşitli şeyleri şefaatçi olarak arz ediyorum. Benim sevgim de bir hayli derindir. Bu kadın deli gibiydi. Konuşurken deli zannederdin bunu. Allah'la bir irtibatı vardı ki alınca kendinden geçerdi. Ama burada şu sözü yakıştırıyor, araya sokuyor ve ifade ediyor. İsteyim, dileğim çoktur. Aşıkın mahşuktan istediği her şeyi istiyorum. Ama aşkımı şefaatçi değil. Senin bana olan alakanı şefaatçi yapıyorum. Hani senin bana olan sevgin var ya, işte ben onu şefaatçi yapıyorum. Bu emin bir kalbin ifadesidir. Çünkü dikkat edin, Allah tarafından ne kadar sevildiğinizi öğrenmek istiyorsanız, Allah'ı ne kadar sevdiğinize bakın. O delice seviyor. İçtiyaka varan bir şeyle seviyor. Seviyorsanız o kadar seviliyor, seviliyorsunuz demektir. Allah'ım benim sana olan alaka ve aşkım değil, senin bana olan muhabbetin hürmetine onun onunla senden istiyorum. Onu şefaatçi ve vesile yaparak istiyorum diyor. İşte bu kadın, söylediğim nazım bu kadına ait. Tahasil Allah'a isyan ediyor, baş kaldırıyor. Serkeşliğim bini bir para, sonra da kalkıp diyorsun ki ben ona itaat ediyorum. Sizi tenzih ederim. Tahasil Allah sevgisini sar ediyor ve durup Allah'a isyan ediyorsun. Ha zal-amr fil doğrusu hayatıma yemin ederim hayatı bana veren Allah'a yemin ederim ki işler arasında en garibime giden şey budur anlaşılır gibi değil anlaşılır gibi değil isyanla Allah sevgisi لو كان حبك صادقا muhabbetin sadık olsaydı sen sevdiğin insana itaat ederdin Sevdiğine itaat ederdin, Allah'a itaat ederdin. Çünkü innel muhibbe limen yuhibbu muti'u. Seven sevdiğine itaat eder. Siz sevgiyi de idrak edemezsiniz. Ama vicdan onu sezer. Vicdan onu sezer ve vicdan inler. Rab'le mutabakat araştır diye inler. Allah'la mütabakatı terk etme diye inler. Bizim eksiğimiz, gediğimiz budur. Yoksa lafların en tuntraklısını yapıyoruz. Kitapların en muhteşemlerini yazıyoruz. Ama Allah'la münasebete gelince, ben nefsim zaviyesinden sadece söyleyeyim, münasebetlerimiz çok zayıftır. Var olduğu söylenemez. Bir insan bir kere Allah'la münasebete geçti mi, içinde... Ay her muhabbeti kalmayacak. Her şey silip süpürüp atacaktır. Ne ölüm endişesi, ne hayat tutkusu. Hiçbir şey kalmayacak. Allah'ın inayeti ve keremiyle her şey kafasından silinip gidecektir. Zira yine Cenabı Hak Hazreti Davud'a şöyle diyor. Ya Davud, inni harramtu ala al kulub En yadkhula hubbi wa hubbu gayri ma'ha ma aw ya Davut kalplere haram kıldım Benim muhabbetimle bir başka muhabbetim beraber o kalplere girmesine haram kıldım Veya benim muhabbetimle başka muhabbetler o kalbe girsin haram kıldım Hakiki muhabbeti ilahi bir kalbe hakim olmuşsa Sahip olmuşsa Yunus'un ifadesiyle insan ballar balını bulmuşsa Başka şey zaten istemeyecektir Ballar balını buldum Servetim yağma olsun Ballar balı olun Allah'la münasebettir Allah aşkıdır Onu bulduysanız Her şeyi her matlubu buldunuz sayılır Mâ zâ vecede men fakede Ve mâ zâ fakede men vecede Ataullahil İskenderani diyor Onu bulan ne kaybetmiştir ki Ve onu kaybeden ne bulmuştur ki Onu bulduysan her şeyi buldun onu kaybettiysen her şeyini kaybettin Bütün dünya senin olsa dahi Sen kazanma kuşağında kaybetmiş bir insan sayılırsın Yunus ifadesiyle Ballar balını buldum Servetim yağma olsun Onun yoluna girdinse Artık ayar ocağında yansan dahi sesini çıkarmayacaksın Cananı diliyorsan Başkalarıyla meşgul olmayacaksın çok tekrar ettiğim sözlerdendir, sözü, sözü açınca ben de tekrar ediyorum. Canan dileyen dağdağayı cana düşer mi? Can isteyen endişeyi canane düşer mi? Girdik rehi sevdaya, Cununuz bize namus lazım değil, ey dil ki bu işşane düşer mi? İstersen sen bu işşana şerefe düşme der, rehi sevdanın delileri isek biz, bize namus da lazım değil diyoruz. Allah muhabbeti, Allah alakası kalbe girince her şeyi siler, süpürür, götürür ve bu bir ölçüde sizin Allah'la alakanızın ifadesidir, münasebetinizin ifadesidir. Ne kadar seviyor, ne kadar alaka duyuyorsanız o kadar alakası vardır kat katıyla. Men habb alika Allah, habb Allahu laka, waman karha laka Allah. <Kerihallahu liqah> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Bir insan Allah'a mülaka olmayı, Allah'la karşılaşmayı, Allah'a vasıl olmayı, Allah'ın tecelleriyle bütünleşmeyi arzularsa Allah da Celle Celaluhu onu ister, onu sever. Tabir caizse onu arzular. Bir kimse bundan kaçarsa Allah da onunla karşılaşmadan hoş, hoşlaşmaz diyor. Sevmez Allah onu. ''Karşısına çıksın istemez onu.'' diyor. Demek ki insanlardaki sevgi Allah sevgisinin bir emaresidir. Kalplerinizi yoklayın, kafalarınıza bakın. O alaka ne kadar derinse Allah'ın Allah size olan muhabbeti, sizi tutması, sizi desteklemesi, sizi aziz bilmesi, sizi yere bırakmaması, sizi hep üstün tutması... Onun bir bakma lazımı olacaktır. Sevin Allah'ı seveceksiniz. Güvenin Allah'a, Allah Celle Celaluhu sizi boşlukta bırakmayacaktır. Rabbim sizi boşlukta bırakmasın. Bunun ötesinde bir iştiyak vardır. Cenab-ı Hakk'ı arzulama, Cenab-ı Hakk'a karşı iştiyak duyma. Fani şeylere karşı iştiyaklarınız olur. Baharı arzularsınız. Bahçelerde gezmeyi arzularsınız. Gençliği yeniden bir kere daha elde edip yaşlandığınız zaman yaşamayı arzularsınız. Başka arzularınız da olur. Ben Peygamber kürsüsünde batılı tasvir etmemek için sallallahu aleyhi ve sellem söylemiyorum. Yoksa bir gencin ihtiyaç duyabileceği başka şeyler de olur. Bu arzular bu ihtiyaçlar için bazen canlar feda edilmiştir. Canlar verilmiştir. Bahar arzu duyulmuştur, anneye babaya arzu duyulmuştur, fani mahbubu arzu duyulmuştur, evliyaya arzu duyulmuş, ihtiyaç duyulmuştur, enbiya'ya arzu ve ihtiyaç duyulmuştur. Enbiya'ya arzu ve ihtiyaç duyulmuştur deyince zannediyorum sizin içinizde de tıp bir damla düşüyor. Zira enbiya deyince sizin nebiniz hatıra gelir, Hz. Muhammed Mustafa hatıra gelir. Yine çok naklettiğim şeylerden birini nakledeceğim. Şu ihtiyacı göstermek için. Hayata ait günlerinin en son günlerini yaşıyordu. Bu mevzuda pazarlığa durum kapalıdır. Kimseyle böyle bir pazarlık yapmazlar. Eğer Allah Resulü'nün dünyada kalması ve onun yerine herkesin ölmesi bahis mevzu olsaydı ve bununla Allah Resulü yeryüzünde kalacağı bahis mevzu olsaydı şüphesiz bu şerefi Hz. Ebu Bekir yere bırakmayacaktı. Zira ilk defa bir bakıma kendi nabızlarında Allah Resulü'ne ait ölüm konkları çalmaya başladığı an annem babam ve tatlı canım sana feda olsun. Sen dur da biz ölelim. Eğer ölünecekse bizler ölelim demesini çok iyi biliyordu. Hz. Ömer beyni atacak zıvanadan çıkacak kadar bu mevzu karşısında sarsılacaktı. Ve bütün asabı kiram da bundan daha geri kalmayacaktı. O son dakikalarda, son günlerde onların yüzlerine tatlı tatlı bakacak, arkadan huslat günlerini takip eden, hasret günlerini yad edecek, başını aşağıya doğru eğecek ve hıçkır, hıçkır ağlayacaktı. Ve işte bu günlerdi ki anam Fatıma radıyallahu anh anam diyorum ben onun iki yaşını geçtim. Ama hayatı seniyelerinde kazandığı kazancın onda birini elde edemedim. Talihsiz yapmacıktan bütün hayatım boyunca 25 yaşında hayata gözlerini ka kapayan anamı hep anam dedim. Ve derken de iliklerime kadar bütün benliğim benimle beraber onu söyledi. Ve bunda çok samimiyim. Bunda çok samimiyim. Anamın bir kere <gülüyor> <gülüyor> Anacığım Böyle öksürükle de sen anlatılmazdın ama Öyle düştü bugün şansına talihine Grubeden güneşin yanına o da bir geldi Ayşe Valdemiz bunu gıpta ile anlatır Babası gibi yürürdü Babası gibi otururdu Babası gibi kalkardı, babası gibi bakardı, babası gibi konuşur, babası gibi düşünürdüm. Babasına da tatlı canlarımız feda olsun, kızına da tatlı canlarımız feda olsun. Anam yanına sokuldu. Allah Resulü sahih ve muhteber hadis kitaplarında. Kızının kulağını ağzına kadar çekti, ona bir şeyler fısıldadı. Öyle bir çığlık attı ki anam Öyle bir çığlık attı Eğer o çığlık dert halinde tecessüm etseydi Kainatın ödünü koparırdı Dayanamayacağını görünce Allah Resulü bir daha çekti Onun kulağına bir şeyler daha fısıldadı Kulağını dudaklarından uzaklaştırırken Anam tebessüm ediyordu Gülüyordu artık Ayşe validemiz der ki Ben Allah Resulü hayattayken çok zorladım bana dedi ki Resulullah'ın sırrını sana söyleyemem. Bana bir sır verdi. Kızına bir sır verdi. Vefat ettikten sonra çok yalvardım. Ne olur dedim. Artık nasıl yemin ettirdiyse. Ne olur dedim bir kere söyle. Dediler ki. yürekleri ağlatan bir sözdü. Dediler ki. Babam kulağımı ağzına çekti. Dedi ki. Kızım biliyor musun ben şimdiye kadar çok hastalandım. Hiç hastalıktan kurtulamazsın. Her gün başına sıkıca bir bez sarar minbere öyle çıkardın. Zira o dünyada rahat etmek için bulunmamıştı. Baş ağrısından bayılır bayılır düşerdi de başına kovayla su dökerlerdi. İşte Buhari, işte Müslim, işte Ebu Davud'un süneni. Kızım çok hastalandım ama biliyor musun bu defa yolculuk var bana dedi. Gidiyorum ve çığlığı kopardım. Ya Resulallah ne kadar yenisin! Sanki dün gitmiş gibisin! <gülüyor> Ve kalbim kızının kalbi kadar kırık! <gülüyor> o dayanamadı sanki ben dayandım mı? <gülüyor> ...ve çekti kulağımı dedi ki... ...kızım ağlama dedi... ...ben gideceğim ama... ...en erken bana sen kavşacaksın... ...vusla <Gülüyor> dişliyakıyla sevindim ve güldüm... ...altı ay sonra... 25 yaşında... ...gözleri dolu... ...işleri hüzün peteği... ...Hasan Hüseyin arkada... ...altı ay sonra... Anamı hizlana dayanamadı, yandı. Usta tarzusuyla yandı, iştiyak tarzusuyla yandı ve kavuştum. <gülüyor> Yusuf'a iştiyak tarzusu besleyenler vardı. Uzaktan Yusuf'u görünce, ellerindeki bıçakları dudaklarına ve parmaklarına çaldılar. Ayşe Validemiz bu hususu destanlaştırırken şöyle der: فَلَوْ <gülüyor> سَمِعُوا Eğer Mısır'da Yusuf Aleyhisselam'a pab içmek için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 O arkadaşları da benim efendimin an, anlını görselerdi. Hançerleri ellerine dudaklarına değil, kıkırdığına saplanlardı. <Gülüyor> Vallahi cami ruh şad olsun. Ne güzel diyorsun. Zenan-ı Mısri, ben gam cilve-i Yusuf. Zirui, bi khodi az dast-i bi buridend. Mukarrer eski dili para para mı kerdent eğer cemali onu nur dedi de eski dili para para mı kerdent eğer cemali onu nur dedi de midend hançerleri sinelerine saplayıp paramparça edeceklerdi dillerini paramparça edeceklerdi Estağfurullah ya Rabbi Estağfurullah ya Rabbi Aziz kardeşlerim Size İştiyaktan bahsediyorum Yusuf'u iştiyak Hançerler sinelere inip kalkıyor Resulullah'ı iştiyaktan bahsediliyor Hançerler Sinelere saplanırdı deniyor Efendimiz varken o sözü Söylemek bana düşmez Ama ben bir şey diyeyim ve çok iyi dinleyin ya benim o arzın ve semanın ezel ve ebez sultanı Allah'ın cemalini görselerdi. Ya Allah'ın cemalini görselerdi. Ya vicdanlarında onu duysalardı. Aşkla, iştiyakla arkasına düşülecek şey. Aşkla ihtiyakla çöllerde takip edilecek şey gerçek Leyli odur. Ama Mecnun yolunu şaşırmış. Gerçek Yusuf'odur. Zeliha döreceği kapıyı bilememiş. Hatta denebilir. O pakize annem bile benim onun çehresinde ona ait güzellikleri görüyordu. Gördüğü hak güzelliğiydi. Sinanın hançere inmesine vesile olan hak güzelliğiydi. Ama o miratı mücelle olan Hazreti Muhammed Mustafa'da görüyordu onu. Ya benim efendimi görselerdi. Mevlaya, Mevlaya ya seni görselerdi. Mevlaya göster kendini bizlere. Mevlaya kapının kullarına göster. Mevla'ya açlarını doyur Mevla'ya susuzlarını doyur Mevla'ya hissizlerini doyur Mevla'ya bizlere can ol Mevla'ya dertlerimize derman ol Mevla'ya iradelerimize fer ol Mevla'ya aşkınla bizleri delirt Mevla'ya bizleri çılgına çevir Ya benim efendimi görselerdi İçtiyak İçimizden silip götürdükleri şey iştiyak Tarihimizi ondan tecrit ettikleri yüce hakikat Allah iştiyakı Allah sevgisi Veya ilahi sevgi mahrumiyeti Ruh insanı Ruh insanının iç yapısının bir yanı Kalbinin bir parçası bu kadar sevenler herkesi sevecekler. Onun hatırına, onun bahçesinde dolaşırken her gülü koklayacaklar. Yine Yunus'un diliyle yaratığı severiz yarantandan ötürü. Her güle bir gamze çıkacaklar. Mecnun'un yaptığı gibi gördükleri ceylanların gözlerini öpecekler. Leyla'nın gözlerine benziyor diye. Ondan ötürü herkesi sevecekler. Ve o sevginin gölgesi içimize düştüğü andan itibaren Siz de görüyorsunuz ki zaten kainata öyle bakıyoruz Sevgi deyip durduk Elimizden geldiğince kini, nefreti, adaveti gömmeye çalıştık Edenlere bile mukabele etmek istemedik Zira bu ikinci dirilişin sevgi kaideleri üzerine Yeniden teessüs edeceğine Sevgi kaideleri üzerinde gelişeceğine inanıyoruz Biz onu severek o da bizi severek Biz onun yolunda koşarak o da bizi tutup destekleyerek Bu sözlerde bana yine bir hakikat eri Bir hakikat birinin sözlerini hatırlattı Sen Mevla'yı seven de Mevla seni sevmez mi? Rızasına even de rızasını vermez mi? Sen Hakk'ın kapısında canlar feda sen Emrince hizmet etsen Allah'a ecrin vermez mi? Allah'ım bin kere şahidim Sen bin defasını verdin Sen Hakk'ın kapısında canlar feda sen Emrince hizmet etsen Allah'a ecrin vermez mi? Sular gibi çağlasan Eyyub gibi ağlasan Eyyub gibi ağlat Allah'ım Kurban olayım sana Kaç defa sana dedim ben evvah, münip kıl, inleyen insan eyle, ağlayan insan eyle. Gülmedik, Ümmeti Muhammed adına gülecek durum yoktu ama ağlamalıydım. Akif'in dediği gibi, ey sıkılmaz ağlamazsın bari gülmekten utan, ey sıkılmaz ağlamazsın bari gülmekten utan. sular gibi çağlasan, Eyüp gibi ağlasan, ciğergahı ağlasan ahvalini sormaz mı? Haşa vefasızlık bizim işimiz! O vefidir! O aliyyü vefidir! Ona duyulan iştiyaklar boşa gitmeyecek. Arzu ederseniz gelin bir deneyin. Şu gece en yakın gece deneyelim şu 10 rekat namaz kılalım. Başımızı bir yere koyalım. İşte ve dışta iman, Kur'an ve Muhammed Mustafa düşmanları için avazımız çıktığı kadar evin duvarlarını illetircesine yetmez mi müsab olduğumuz bunca devahi diyelim. Canım çıksın bu dertler o kadar kat kat yaşamıştı ki, bana kalırsa günah işliyordu. Ama öyle delirmişti ki günah işlememesi mümkün değildi. Çığlıklar içinde şöyle diyordu, Ağzım kurusun, yok musun ey adlı ilahi diyordu, demeyeceğim. Bugünü görseydi o da demeyecekti. Bugünü görseydi o da demeyecek. Deneyelim, deneyelim bir kere, bir kaç saat bir ah vefkan edelim, deneyin, Amerikanın kapısını vurduğunuz gibi bir de bunu deneyin, İngilizlere başvurduğunuz gibi bir de Allah'a başvurun, Fransızlara başvurduğunuz gibi Allah'a başvurun Alman'a başvurduğunuz gibi Allah'a başvurun. İşlerinizin istikameti içinde, duygularınızın duruluğu içinde kalkın yalvarın, birkaç gece yalvarın. Orada cenazesi kaldırılmamış, kanlar içinde yatan o şehitler bile bu kadarcık olsun sizden immet beklemekteler. Başlarında Yasin okunamadı. Kasledilemediler. Bir imam götürüp gömemedi. Beşini, onunu bir çukura attılar. Ve dua bekliyorlar. Himmet bekliyorlar. Bu nasıl soydaşlık? Bu nasıl dindaşlık? Bu nasıl kardeşlik? Aziz şehitlerim, ben biliyorum ki siz zaman ve tay ederek buradaki şu çığlıkları duyuyorsunuz. Ve zannediyorum bundan başka size gözü doldurur, herhangi bir şeyde intikal etmiyor. Sokaklarda mitikler tertip edilecek, bağırıp çağırmalar olacak, keşke o da devam ve et, temad etseydi. Ve bazıları bunları siyasi münazalar hesabına değerlendirecekler. Ama hepsi birer çığ gibi yerinden hareket edecek, yürüyecek ve duracak. Bu oradaki şehitler, oradaki gaziler, oradaki mağdurlar, oradaki mazlumlar, mağduriyet ve mazlumiyetleri bile baş başa kalmaya devam edecekler. Her şey bitecek. Çünkü bu işin çare yeganesi kalplerin Allah'a teveccüh etmesi, bütün bir ihtiyaçlar, herkesin Allah'a yönelmesi ve bu ihtiyacın devam ve temadisiyle zannediyorum aşılmaz gibi zannedilen tepeler dağlar aşılacak. Kandan irinden deryalar geçilecek. Mazlumun, mahdurun, mahkumun imdadına koşulacak ve inşallah Bundan sonra şu ana kadar bir iki asırdan beri ağlayanların ağlamaları dinecek. Gülenler ağlayacak, ağlayanlar da gülecek. Allah'ın rahmetinden öyle bekliyoruz. Ama sen iştiyak adına, Allah sevgisi adına daha beslenme, daha bilenme, daha gayret sarf etme mecburiyetindesin. Ve yine bir münasebetle arz etmiştir. Bir münasebetle arz etmiştim İçtiyakla Hazreti Şuayb Aleyhisselam senelerce ağlar ve gözlerini kaybeder. Nebinin gözlerini Allah iade eder, bir kere daha ağlar. Senelerce yine gözlerini kaybeder. Yine senelerce ağlar, yine gözlerini kaybeder. Allah Celle Celaluhu ona şöyle ifade buyurur. İn kana bu kauka min ajli'n-nari faqad ajertuka minha. Eğer ağlaman cehennemden kurtulmayı hedeflemek içinse, cehennemden kurtulmayı hedefleyerek ağlıyorsan ben onu ondan seni khalas ettim. İn kana bu kauka li'l-cenneti faqad abahtuha laka. Eğer ağlaman cennet içinse ben zaten onu sana mübah kıldım. Ağlaman cennet içinse kulum, ben onu sana mubah kıldım. Ağlaman cehennem korkusundan ise ben ondan seni halas eyledim. Sen teminat ve garanti altındasın. Koca şu ayvali inledi ve şöyle dedi: Şevkan ilalik Ne cehennem derdim var, ne de cehennem ne cennet derdim var, ne de cehennem korkum var. Şevkan ilalik Hak dostlarında ses hep aynı çıkar. Gözümde ne ne sevdası, ne cehennem korkusu, 25 milyon milletimin imanını selamette görürsem, cehennemin alevler içinde yanmaya razıyım. Ey koca sultan, başını kaldırmak, Neler cehennemin alevler içinde yanıyor. Sana rahat yok, yaşadın sana rahat yok, zindanlar, mahkemeler sana rahat yok. Öldün seyrediyorsun, ülkem insanın dediğin, yerlerde kızıl kıyametler kopuyor. Milletimin imanını selamette görürsem, cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım. Çünkü vücudum yanarken, gönlüm gül gülistan olur diyordun. Ama değil şu anda, ben görüyorum ki değil, cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım. Yanmıştın, Ocak gibi yanmış, gam ishar eylememiştin. Öyle demiştin, yansam da ocak gibi gam eylemem ishar. Cayır cayır yanmıştın. Ama ihtimal ki benden sonra bunları Nemrut verdi, selam olur deyip gitmiştin. Ve biz de verdiğin ümitlere dayanarak senelerden beri bekliyoruz. Alem-i İslam'ın çektiğini gördükçe bekliyoruz. Şuayb Aleyhisselam diyordum. Dertli söyleyen olur. Yirmi sene, otuz sene ağlıyor. Üç dört defa gözleri kapanıyor vallahi Allah açıyor. Cehennemden korkundan ise ben seni ondan halas eyledim. Cennet içinse zaten onu sana mubah kıldım. Şevkan ila likaik. Sana mülak olma iştiyaka Allah'ım başka derdim yok. Gözümde ne cennet sevdası ne cehennem korkusu. Allah'ım sana iştiyak. Ben seni düşündüm Allah'ım diyor. Allah ne buyuruyor? Allah buyuruyor ki: "Li acli zalik, li acli zalik ahtemtuka nebiyyi İşte bunun için 10 sene sana kelimim ve peygamberim dediğim Musa'yı sana hizmetçi olarak çalıştırdım. Sen Allah'a karşı bu kadar iştiyak duyduğundan dolayı Hz. Musa'yı tam 10 sene sana hizmet ettirdim. Ve geriye dön isterseniz Sular gibi çağlasan Eyüp gibi ağlasan Ciğergahı dağlasan Ahvalini sormaz mı? Sen şu ayıp oldun inledin de Allah kelimini sana istihdam etmedi mi? Allah Nebisini sana hizmetçi olarak göndermedi mi? Rica ederim. Şevkani lalikayik. Ben doğruya çağırıyorum. Ciddi bir mehabe, ve muhabet hissiyle, iclal hissiyle Rabb'e teveccüh ederek dertlerimizin dermanını onun kapısında arama. Onun kapısının tokmağına dokunma. Siz de gördünüz ki Doğu'da ve Batı'da zuhur eden kanlı irinli hadiseler üzerine gayet yumuşakça gittiler. Çünkü orada bölüşülmesi planlanan petrol yoktu. Çünkü orada petrol istihzalinin %75'i yoktu. İlk kavgada bundan dolayı olmuştu. Bundan 71-72 sene evvel bizden koparırken bu maksatla koparmışlardı. 69 sene evvel, 21 senelerinde bir ülkeyi yeni baştan işgal ettikleri zaman bu maksatla etmişlerdi. Tarih tekerrürden ibaret. Tarihi tekerrür menfezlerinden zulüm bir kere daha Azerbaycan'a girmiştim Ve bu çok belli bir şeydi. Söylenen her şey bahane bunun dışında. Alem-i İslam cevherleri, petrolleri, zenginlik kaynakları için yağma edildi, bölündüm. Birbirine düşürüldüm. Türk insanı birbirine düşürüldüm. Ve onun başına zalimler bu sallat edildi. Ve her yerde senin dindaşın, senin soydaşın inliyor. Ve zalim bunu ney gibi dinliyor? Hiç umurunda değil. Ayağı ayağının üstünde ney gibi dinliyor? Bir sineğin bir yerden bir yere kalkıp konması kadar dahi Ehemmiyetli bir hadise saymıyor bunun Saymıyor Beyanatlar veriliyor Makul görüyoruz Şu mezbahana gayretleri makul görüyoruz Canavarca işgal işgalleri makul görüyoruz O zaman sana ne düşüyor Kemali samimiyetle hakkın kapısına yönelme onu kendi azametine has, keyfiyetiyle kavrama. Ona dayanma, ona güvenme. Onun emirleri şu altında canlanma, dirilme, yapılanma ve yenilenme. Allah'ın inayeti ve keremiyle. Yerin altı da bunu bekliyor, üstü de bunu bekliyor. Ben zannediyorum, daha önce bu iş için şehit olanlar, Şimdi dirilip kalkıp gelselerdi, ifadeleri sadece benimki gibi perişan, dağınık olmayacaktı. Ama zannediyorum size aynı şeyleri anlatacaklardı.